Münafıkların özellikleri. Hiçbir hayır olmayan şer kulisleri oluştururlar. Özcan Yıldırım. Kur'an'da münafıklarla ilgili ayetlerin birçoğu yaygın kanaatin aksine kalben iman etmediklerinden bahsetmez. Bu münafıkların özelliklerinin en az kısmıdır. Buna daha önce yazılarımızda büyük nifak veya itikadi nifak demiştik. Münafıkların özelliklerini okurken bizlere düşen, bu anlatılanları tarihsel bilgi kabuğundan çıkarmak ve kendi günümüze uyarlamak olmalıdır. Aksi halde münafık prototipi, örneği, Abdullah bin Ubeybe yanındakilerden dışarıya çıkmayacaktır. Kur'an evrensel bir kitap olduğu gibi koyduğu hükümler, getirdiği misaller, yaşanılan olaylardan bizlere hatmi, kesin veya irşadi olarak verdiği mesajlar da evrenseldir her zaman ve mekana da hükmeder. Allah'ın, subhanallahu ve Teala bunca ayetleri indirmesi bu haslet ve özelliklerin devam edeceğinden ötürüdür. Buradan hareketle sayılan herhangi bir özellik nefsimizde bulunuyorsa, bilmeliyiz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşasaydık, aynı meselede aynı tarafta bulunacağımız değişmez bir hakikattir. Örneğin, Müslüman bir kimsenin mahremiyetine din uzatıp, onun mahrem sorunları hakkında dedikodu yapanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ifk hadisesinde aynı dedikoduyu yapan kimselerden olacaktı. Bu girizgahtan sonra münafıkların özelliklerinden birinin de toplumu kaosa sürükleyen ve refahına tasallut eden, Müslümanlar arasında adeta bir harç olan güven duygusunu zedeleyen şer kulisleri yapmalarını söylememiz mümkündür. Yani kendi aralarında bir meselenin mütalasını yaparlar fakat söz konusu bu mütalaa şer eksenlidir. İleride bahsi geleceği üzere şer kulisleri kendi çıkar ve maslahatlarına yönelik girişimlerin bir sonucudur. Konumuza ışık tutacağından dolayı meseleyi önce ayetler, ayetlerin iniş sebebi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanılan hadiseler çerçevesinde genişçe ele alacağız. Kur'an bağlamında Necva kelimesinin değerlendirilmesi Kur'an bu durumu Necva kelimesiyle ele almıştır. Bu kelime, fiil, isim ve maslar olarak zikredilir. Bunlara kısaca bakıldığında daha ziyade Necva'nın gizli konuşma, gizli toplantı yapma anlamlarına geldiği görülür. Örneğin İsra suresinin 47. ayetinde seni dinledikleri zaman neye kulak verdiklerini ve gizli toplantılarda İzhum Necva, zalimlerin siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediklerini biz çok iyi biliriz denilmekte ve Necva'nın gizli toplantı manasına geldiği görülmektedir. Yine Enbiya suresinin üçüncü ayetinde bu kelime gizli konuşma anlamındadır. Kalpleri eğlencededir. O zulmedenler aralarındaki şu konuşmayı gizlediler. Eserun Necva bu da sizin gibi bir insan değil mi? Şimdi siz göz göre göre büyüye mi kapılacaksınız? Nisa 114, Tevbe 78, Taha 62 ve Zuhruf 80. ayetlerde de Necva kelimesi gizli toplantı yapmak ve gizlice konuşma yapmak anlamlarına belirtilmektedir. Kur'an'da Necva kelimesi özel olarak iki olayı ihtiva eder. Bunlardan Taha suresi 63. ayette tarihi bir olay anlatılır. Bu ayette Firavun'un kendi sihirbazlarıyla yaptığı gizli toplantı belirtilmektedir. Diğer bir olaysa Mücadele Suresinin 12 ve 13. ayetlerinde anlatılan özel bir durum içermektedir. Ey iman edenler! Peygamberle gizli bir şey konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka veriniz. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet bir şey bulamazsanız bilin ki Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Bu ayetlerden anlaşıldığına göre peygamberle gizli konuları konuşmak için önce bir sadakanın verilmesi isteği ve sonra da bu durumun hafifletilmesi meselesidir. Bu ayetlerin nüzum sebebine bakıldığında şu olay anlatılır. Bazı Müslümanlar peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek kendisiyle gizli konuşmak isterler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bu tekliften rahatsız olması üzerine Allah bu ayeti indirir. Başka bir rivayette ise bu ayetlerin şu olay üzerine indiği vurgulanmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle özel görüşmek isteyen hiç kimseyi geri çevirmezdi. Bu yüzden de dileyen gelir kendisiyle özel görüşme talebinde bulunurdu. Hatta bu görüşmelerde özel sayılabilecek şeyler de sorarlardı. Peygamber bunlardan rahatsız olduğunu hissettirdi. Ayrıca bu günlerde tüm Arabistan'ın Medine'ye karşı savaş durumunda olduğu bir dönemdi. Bazen biri gelerek peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem fısıltılı bir şekilde konuşur ve bu konuşmanın hemen ardından bu adam falan kabilenin Medine'ye hücum edeceği haberini getirmiş şeklinde dedikodular yayılırdı. Böylece Medine'de asınsız haberler yayılmaya başlardı. Diğer taraftan da münafıklar bu hadiseleri fitne çıkarmak ve istismar etmek için Muhammed duyduğu her şeye inanır diye ortalığa yayarlardı. İşte bu nedenlerden ötürü Allah bu ayeti indirmek suretiyle gizli konuşmadan önce sadaka verilmesini emretti. Gerek Mekke ve gerekse Medine dönemindeki ayetlerde geçmektedir. Mekke döneminde müşriklerin tutum ve davranışlarını gizli gizli peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyuşunu dinlediklerini bildirmektedir. Yukarıda anlamlarını kaydettiğimiz İsra Suresi ve Enbiya Suresi 3. ayetlerde müşriklerin Medine'deki tutum ve davranışlarından bahsedilmektedir. Yine müşriklerin davranışlarıyla ilgili olarak Zuhruf Suresinin 80. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Yoksa onların gizli veya açık konuşmalarını duymayız mı sanıyorlar? Hayır, işitiriz. Hem yanlarında bulunan elçilerimiz de yaptıklarını yazarlar. Bu ayette, kafirlerin bir tuzak kurmaya karar verdikleri, kendi aralarında gizli gizli neler konuştuklarının haber verileceği ifade edilmektedir. Necva kelimesi, Medine'de inen bir ayette özellikle münafıkların davranışlarından haber vermektedir. Nitekim Tevbe suresinin 78. ayetinde şöyle denilmektedir. Bilmediler mi ki Allah onların sırlarını ve gizli konuşmalarını necvahum bilir ve Allah gizlileri bilendir. Ayrıca Yahudi ve münafıkların kendi aralarında gizli konuşma ve gizli toplantılar yaptıklarından Mücadele Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde bahsedilmektedir. Göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmedin mi? Üç kişi gizli konuşsa Necva, mutlaka dördüncüleri O'dur. Beş kişi konuşsa mutlaka altıncıları O'dur. Bundan az veya çok olsalar, nerede bulunsalar mutlaka O onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verir. Çünkü Allah her şeyi bilendir. Sen şu adamları görmedin mi ki gizli gizli konuşmaktan men edildikleri halde yine o men edildikleri işe dönüyorlar. Günah, düşmanlık, peygambere karşı gelme hususunda gizli gizli konuşuyorlar. Sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamladığı bir tarzda selamlıyor ve kendi içlerinde de bu dediklerimizden dolayı Allah bizi azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Oraya gireceklerdir. Orası gidilecek ne kötü bir yerdir. Bu ayetlerde kastedilenlerin kimler olduğu konusunda görüşler değerlendirildiğinde görünecektir ki, ayetlerde ifade edilenler Yahudiler ve münafıklardır. Hatta böylece Yahudilerle münafıkların işbirliği yaptıkları da ortaya çıkmaktadır. Nitekim ayetlerin sebebi nüzulleriyle ilgili olarak iki olay zikredilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Yahudiler arasında ittifak vardı. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından biri Yahudilerin yanına varsa onlar kendi arılarında gizli konuşmaya başlarlardı. Bunu gören ashab onların kendisinin hakkında konuştuklarını ve kendisine kötülük yapacaklarını ve belki de kendisini öldüreceklerini zannederdi de böylece müminler onların yanına gitmek istemezlerdi. Bu duruma vakıf olan peygamber, Yahudilere gizli konuşma alışkanlığından vazgeçmelerini emretti. Fakat onlar dinlemediler. Bu alışkanlık ve davranışlarını devam ettirdiler. Bunun üzerine Allah subhanallahü ve Teala gizli konuşmaktan men edildikleri halde yine men edildikleri şeye dönenleri görmedin mi? ayetini indirdi. Başka rivayette ise münafıklar gizli dostları olan Yahudilerle gizli toplantılar yaparlardı. Bu toplantılar özellikle savaş hazırlığı gibi kritik dönemlerde peygamber ve müminlerin başarısını engellemek amacıyla yapılırdı. Rivayete göre yukarıdaki ayetler bunun üzerine inmiştir. Zemahşeri, keşaf isimli eserinde münafıklarla Yahudilerin kendi aralarında gizlice konuştuklarını, müminleri gördükleri zaman kaş ve gözleriyle onlara işaret ederek onlardan kin ve nefret ettiklerini bildirmektedir. Hatta onlar, ayette ifade edildiği gibi, peygamberin yanına geldiklerinde ona görünüşte selam verdikleri, aslında içlerinden selam vermek istemedikleri belirtilirken, ribayetlerde onun yanına gelip dinlerini eğerek, bükerek, ölüm sana olsun manasına gelen ''Essamu Aleyke'' dedikleri anlatılmaktadır. Ve bir defasında Ayşe'nin radıyallahu anha onların bu davranışlarına karşı oldukça sert davrandığı ve ölüm ve Allah'ın laneti sizin üzerinize olsun dediği nakledilmektedir. Gizli konuşma veya gizli toplantı yapmanın kötülüğü vurgulandıktan sonra müminlerin gizli konuşma ve gizli toplantı yapmalarının ne anlam ifade edeceği konusu da ayetlerde bahsedilmektedir. Bu konuda Mücadele Suresinin 9. ve Nisa Suresinin 114. ayetleri zikredilebilir. Mücadele Suresinin 9. ayetinde şöyle buyrulur. Ey iman edenler! Kendi aranızda gizli konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere karşı gelme üzerinde konuşmayın. İyilik ve takva üzerinde konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkun. Nisa Suresinin 114. ayetinde de şöyle denilmektedir. Onların fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadakayı, bir iyiliği ve insanlar arasında bir barışmayı emreden başka. Kim böyle bir şeyi Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle yaparsa, biz ona yakında çok büyük bir ödül vereceğiz. Bu ve öncesinde inen ayetler, Tume ve Kaminin hırsızlık yapması ve bunun etrafında insanların kendi aralarında konuşarak meseleyi vuzuğa kavuşturmak için çaba sarf etmesi üzerine inmiştir. Ayet bir hayrın hepsini olumsuz olarak ele almıştır. Ayetin manası da onların fısıldaşmalarının çoğunda hayrın zerresi dahi yoktur şeklinde söylenebilir. Çünkü Allah subhanallahu ve Teala burada hayra dair ne varsa hepsini olumsuz siyakında söylemiştir. Daha sonra da bundan bazı durumları istisna akılmıştır. Ayetler bağlamında açıklamaya çalıştığımız şer kulislerinin nasıl, hangi zeminlerde oluştuğuna dair mülahazalarımızı inşallah bir sonraki yazımızda açıklamaya çalışacağız. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Duamızla. Bu yazı Tevhid dergisinin 37. sayısında yayınlanmıştır.